Şirkin bir sürü çeşitleri vardır. Niyette şirk yapılabilir. İnsan niyette şirk yapabilir. İbadette şirk yapabilir. Nasıl yapabilir? Yani dua ederken, örnek veriyorum. Dua ederken, Ya Rabbi diyeceği yerde, Ya Hüseyin diyor. Ya Ali diyor. Ya Fatima diyor. Ya Mevlana diyor. Ya Abdülkadir diyor. Şimdi bu duası kime oldu? Artık Allah olmadı. İnsana oldu, mahlukatı oldu. Ya Cebrail diyor. Bu şirktir. Ve ennel mesacide lillahi fela ted'u maallahi ahada. Mescitler Allah'ın evleridir. Oralarda sakın ola ki Allah'la beraber başkasına yönelme buyuruyor. Yani bugün Subhanallah duyuyorsun adam elini kaldırıyor televizyonlarda dahi ya filan ya filan deyip şirk yapıyor. Bu şirktir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir adamla beraber karşılaşırken diyor ki Allah ve sen diyor Allah ve sen dilersen diyor bu olur hemen peygamberimiz diyor sen benim Allah'a ortak mı kılıyorsun bir daha öyle söyleme diyor adam halbuki bir cümle söylemiş bak bu cümle bile şirktir Allah ve peygamberi dilerse demek bile yanlıştır haramdır maşa Allah ve ente diyor Asla diyor bir daha böyle söyleme. Sadece maşa Allah de. Allah dilerse olur. Bu önemlidir arkadaşlar. Bu konuda maalesef biz bu ülkede yaşayan Müslümanlar olarak çok bu konuyu ihmal etmişiz. Unutmuşuz ve kendimizin neredeyse cennetin kapısına geldiğimizi zannediyoruz. Ve Allah korusun ahiret günü bir de tam tersiyle yaşamamak için bir kötü haber almamak için bu dünyada daha yaşadığın müddetçe, tenefüz ettiğin müddetçe, şirkten tövbe et, tevhidini öğren ve bilinçli Müslüman ol. Çünkü eğer tevhid ehli olursan, bütün amellerin kabul olacak. Onun dışında da ayetli okuduğumuz gibi, Allah Azze ve Celle kabul etmiyor. Peki ikinci mesele nedir? Muhammedun Resulullah dedik. Başta tevhidi öğreneceğiz, tevhide uygun davranacağız, tevhidin şartlarını yerine getireceğiz. Birinci kısımdı bu. Şimdi ikinci kısma geliyoruz. La ilahe illallah anladıktan sonra Muhammedun Resulullah diyoruz. Muhammedun Resulullah ne demektir? Yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir diyoruz. Öyle değil mi? Bizim peygamberimiz Aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Bunun dört tane şartı vardır iman etmen için. Dört tane şarttan bir tanesi eksik olursa yine Muhammedun Resulullah tamamlanmamıştır. İmanın tamamlanmamıştır. Eksiktir. Bunu bilmen lazım. Bunu öğrenmen lazım. Yoksa sana fayda vermez bütün bu yapmış olduğun ameller. Bugün bakın Almanya'dan ben geliyorum. Almanya'da öyle Almanlar var ki gayrimüslim var. Her gün bağış yapar. Binlerce insana yemek verir. Binlerce insana evin kirasını öder. İnsanların kirasını ödüyorlar. Çocuğuna para veriyorlar, destekliyorlar. Ne kadar güzel davranışlar. Hasta olanı ücretsiz tedavi ediyorlar. Ameliyat ediliyorlar. Bunlar çok güzel davranışlardır. Adam bir kuruş parası yok. En lüks hastanede tedavi oluyor. Bu çok güzel bir davranıştır. Ama Allah katında ayette geçtiği gibi bu davranışlar hepsi geçersiz olacak. Havada uçacak. Niçin? Çünkü imanı yoktu diye. İmanı yoktu diye. O yüzden değerli kardeşim yapmış olduğun ibadetler, yapmış olduğun hayırlar, Allah katında ecrini istiyorsan, çünkü biz bu dünya için yaşamıyoruz. Bir Müslüman bu dünya için yaşamaz. Bir Müslüman ahireti ister. قُلْ dünya الدُّنْيَ قَلِيلٌ De ki bu dünya nimetleri çok azdır. Bu dünya zevki çok azdır, hafiftir. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ittaqa <اتَّقَى> Ve ahiret ise takva olanlar için takva sahipleri olan müslümanlar için inananlar için daha hayırlıdır öyleyse değerli kardeşlerim Muhammedun Resulullahın manasını öğrenmek mecburiyetindeyiz şartlarını öğrenmek mecburiyetindeyiz ve ona göre hareket etmek mecburiyetindeyiz nedir bu dört şart bir peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün vermiş olduğu haberlere iman etmek tasdik etmektir yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere geçmişten ve gelecekten, ahiretten cennetten, cehennemden haber vermişse bizler bu haberlere iman etmek mecburiyetindeyiz. Bu şarttır. Bu birinci şart. Yani bugün ilim bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere haber vermiş olduğu bir konuda çelişkiye düşmüşse kime inanacağız? Kimi tasdik edeceğiz? Peygamberi tasdik edeceğiz. Ve o ilim ehline diyeceğiz ki siz mutlaka bir yerde hata ettiniz. Sizin araştırmanızda, çalışmanızda mutlaka bir hatanız var. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahiydir. وَمَا <Sessizlik> يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ O asla hevasından konuşmaz. O ancak vahiy ile konuşur. Allah'ın ona vermiş olduğu ilimle bilgiyle konuştuğundan dolayı asla Allah'ın sözünde şüphe ve çelişki ve yanlışlık yoktur. Eğer yanlışlık varsa senin araştırmanda, senin iddia etmiş olduğun konuda mutlaka yanlışlık vardır ve Subhanallah aradan 1400 sene geçtiği halde binlerce profesörler, binlerce uzmanlar Kur'an'daki hataları aramaya çalışıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerde söylemiş olduğu gaybi meselelerde, ilmi meselelerde tıbbi meselelerde jeografi meselelerde fizik meselelerde, kimyasal meselelerde söylemiş olduğu kanunların hiçbirisinin bugünkü ilimle çelişkiye düşmediğini hatta hatta ilimin onu tasdik ettiğini ve doğruladığını görmekteyiz. Öyleyse eğer şayet bir profesör çıkıp Zıttını söylediği zaman diyeceğiz ki biz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmişiz. Tasdik ediyoruz onun söylediğini ve aynı zamanda senin iddia etmiş olduğun şeyde mutlaka sen bir yerde hata etmişsin. Tekrar araştırmanı bak, uğraş ve göreceksin ki Peygamber ve vesselamın söylemiş olduğu sözle çelişki olmayacaktır. Bu birinci şart. Peki ikinci şart nedir? İkinci şart ise değerli kardeşlerim Muhammedun Resulullah'ımız geçerli olması için tevhidimiz imanımız geçerli olması için onun emirlerine sarılacaksınız. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir şey emrettiği zaman artık onun sözünün üzerine başka bir söz gelmez. Peygamber aleyhissalatü vesselama itaat edeceksiniz. Onun itaatinden çıkamazsınız. Hiçbir insanın Sözünü peygamber aleyhissalatü vesselamın sözünün üstüne koyulmaz. Niçin? Çünkü o peygamberdir, o hevasından konuşmaz. O Allah'ın emirlerini ancak bize söyler. O yüzden değerli kardeşlerim, sahabe kirama baktığımız zaman, ashabi kirama baktığımız zaman, peygamber aleyhissalatü vesselam bir söz söylediğinde, bir emir verdiğinde, o sahabe-i kiram bunu en güzel bir şekilde, en hızlı bir şekilde, en tamam bir şekilde, mükemmel bir şekilde hemen yerine getirmişlerdir. Dememişlerdir tamam ya sonra yaparım dememişlerdir. Ne zaman Allah Resulü'nden bir emir işittikleri zaman bunu hemen yerine getirmişlerdir. Size bir kısa anlatacağım. Bir örnek anlatacağım. Hadis kitaplarında geçer. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer bir gecesinde rüya görür. Rüyasında ele, melekler bunu cehenneme doğru götürdüğünü görür. Rüya görür. Sonra birisi de rüyasında önlerine çıkarmayarak der. Bunu bırakın. Bunu durun. Bırakın der. Ve böyle bir korkuyla rüyadan uyanır. Sabah namazı olunca peygamberin mescidine gider ve sabah namazını kıldıktan sonra namazın ardından sonra peygambere rüyamı sorayım diyerekten camiye gider. Camiye girdikten sonra değerli kardeşlerim Peygamber aleyhissalatü vesselamla namaz kılar sabah namazını. Ardından peygamberimiz cemaate döner ve insanlara der ki kim bugün rüya gördü sorsun onu tabir edeyim, açıklayayım der. Bunun üzerine bir sahabe rüyasını söyler. Onun üzerine başkası söyler. Diğeri söyler, diğeri söyler ve Hazreti Abdullah İbni Ömer'e sıra gelmez. Bunun üzerine peygamberimiz kalkır gider. Artık başka soru almaz. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer kalkar Gider ablası yanına Hafza'nın yanına gider peygamberimizin Eşi olan Hazreti Ömer'in kızıyla da Evlidi nasıl Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhunun Kızıyla Ayşe radıyallahu anhayla Evliydi aynı zamanda Hazreti Ömer'in de kızı Hafza radıyallahu anhumadan da Evliydi ablasının Yanına gider ve der ki Peygamber Aleyhisselatu vesselam senin yanına Bugün geldiğinde benim rüyamı Ona anlat ve bana tabir etsin Söylesin der bunun üzerine Hazreti Aleyhisselatü Vesselam Hafza Radiyallahu Anh yanına geldiği zaman anlatır der ki benim kardeşim Abdullah bugün geldi böyle böyle rüya görmüş. Sen ne dersin? Açıklamanı ister. Bunun üzerine Peygamberimiz sadece iki cümle söyler. Komple rüyayı iki kelime ile tamamlar, cümle ile tamamlar. Der ki Abdullah çok iyi insan ama bu Gece namazlarını da kılsa. Rüyayı Hazreti Hafza açıklar, söyler ve Peygamberimiz de şimdi cevap bekliyor. Neye manadır? Nedir direkten Peygamberimizin vermiş olduğu cevaba bakın. Der ki, halbuki Abdullah İbni Ömer çok iyi bir insandır ama gece namazlarını da kalkıp kılarsa. Bunun üzerine Peygamberimiz evden çıkar. Abdullah İbni Ömer bu hadisi anlatırken 14 yaşında. 14 yaşında yeni aklibali olmuş. Ve Gelir, ablasına sorar. Peygamberimiz ne söyledi? Rüyam hakkımda. Dedi ki, Abdullah çok iyi çocuktur, iyi bir insandır. Ama gece namazlarında kılarsa. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer, raviler söylüyor. Onun yanında hizmette bulunan insanlar söylüyor. Ömründe bir daha gece namazını terk etmiyor. Kör oluyor, ölmeden önce 100 yaşına kadar yaşıyor Abdullah İbni Ömer. Vefaat etmeden önce Allah azze ve celle göz ışığını ondan alıyor. Kör oluyor, ama oluyor. Ama olduğu halde her gece kalkıp suyunu kendisi abdest alaraktan gece namazı 11 rekat kıldığına dair nafiden onun hizmetinde bulunan kölesinden rivayetler geliyor. Peygamber halbuki buna emretmediği halde sadece ki gece namazında kılsa daha iyi insan olacak. Dediği halde sahabe bunu kendisine emir olarak görüyor. Bugün açalım burada bu kadar hadis kitapları var. Açalım ve peygamber aleyhissalatü vesselam bizlere ne tavsiyelerde bulunmuş, bizlere neyi emretmiş ve bizler bundan ne kadarını uyguluyoruz. Ne kadar ben Muhammedun Resulullah demede hak sahibiyim ortaya çıkacak. İkin, üçüncü şart nedir? Onun yasak etmiş olduğu her şeyden uzak durmak. Peygamber aleyhissalatü vesselam neyi yasak etmişse ondan uzak duracağız. Peygamber aleyhissalatü vesselamın dinine mensup insanlar olarak peygamber bize neyi getirdiyse alacağız. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ diyor. Size elçi ne getirmişse onu alınız. Demiyor falan şeyh ne getirmişse, falan cemaat size ne getirirse onu alın. Falan grup size getirirse onu alın. O elçi size ne getirmişse onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ Anhu فَانْتَهُ, نهَاكُمْ فَأنتَهُ <صحيح> Ve size neyi de yasaklamışsa ondan uzak durun diyor. O yüzden bütün yasaklarından uzak duracağız. Bugün çoğu Müslümanlar hep tartışır. Ya bu mekruh bu haram değil. Kardeşim böyle soru sorulmaz. Bu mekruh mudur haram mıdır diye sorulmaz. Peygamber yapmış mıdır yapmamış mıdır bunu soracaksınız. Adam diyor hocam sigara helal mıdır haram mıdır mekruh mudur? Kardeşim peygamber sigara içmiş mi? İçmemişse sen de içme. Hocam müzik dinleyebilir miyim? Peygamberimiz müzik dinlemiş mi? E dinlememiş. O zaman sen de dinleme. E hocam sakal kesilir mi kesilir Peygamberimiz sakalını kesmiş mi? Bunu sorsana. Bizim için Muhammedun Resulullah önemlidir. Biz ona bağlıyız. Onu iddia ediyoruz. Bu sözümüz doğru olabilmesi için onu yaşatmamız lazım. Yoksa onun adını duvarlara yapmak ya Muhammed seni çok seviyorum diyeyim ilahiler, türküler söylemekle Muhammedun Resulullah'ın şartı yerine gelmez. Sadece onun emirlerine bağlı olursak onun gibi itikadımız olursa onun gibi Allah'a kulluk yaparsak ve bu da dördüncü şarttır Allah azze ve celle kulluğumuzu yaparken onun yapmış olduğu şekilde yapacağız Allah azze ve celle namaz mı kılacaksın sor peygamber nasıl kılmış onun gibi olacak oruç mu tutmak istiyorsun sor sallallahu aleyhi ve sellem nasıl oruç tutmuş hacmi yapacaksın sor o zaman nasıl o yapmış adam geliyor diyor hocam bana göster abdest nasıl alacağım böyle soru sorulmaz arkadaşlar adam hocaya gidiyor diyor hocam nasıl namaz kılacağım bu soru yanlıştır bu soru eksiktir niye ya o hoca sana belki kendisine göre söyleyecek sen diyeceksin peygambere göre bana anlat ben senin yaptığın gibi istemiyorum peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapmış bana öyle anlat ispat getir böyle diyeceksin Adam diyor, hocam nasıl yapayım, ya öyle yap bir şey olmaz. Öyle yap bir şey olmaz denilmez. Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl yapmış, ben öyle yapmak istiyorum. Niçin? Çünkü peygamber gibi yapmasam kabul olmayacak. Hasan'a, Mehmet'e göre yaparsan kabul olmayacak. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme göre yaparsan kabul olacak. E ben nereden bileyim bu peygamber yapmış mı, yapmamış mı? nasıl para kazanmak için araştırıyorsun nerede yüksek maaş veriliyor nerede eğitim daha güzel efendim hangi marka daha kalitelidir hangi çamaşır makinası daha dayanıklıdır efendim hangi elbisenin daha lükstür diye araştırıyorsan dinini de daha çok araştırman lazım manava gittiğinde çürük domates koyuyor musun torbana en güzel domatesi koyuyorsun hiç kelek karpuz alıyor musun en iyi karpuzu alıyorsun dinine daha çok önem vermen lazım Dinine karpuz alırsan nasıl dikkat ediyorsun, dakikalarca vurmaya çalışıyorsun, bakıyorsun, kokluyorsun, havaya kaldırıyorsun, bastırıyorsun. Peki dinini amel ederken de böyle araştırıyor musun? Yoksa diyorsun aman böyle gelmiş böyle gider. Zaten herkes böyle gösteriyor. Hayır arkadaş, herkesin yaptığı doğrudur demek yanlıştır. Hepsi de yanlıştır da demiyoruz. Ama ne diyoruz? Bilinçli yapacaksın. Fa'lem. Ennehu la ilahe illallah. Bilerek yapacaksın. Çünkü ahiret günü Allah azze ve celle sana soracak. Niçin böyle yaptı? Niçin böyle yaptı? Peygamber böyle mi göstermişti? Ne cevap vereceksin? Ya Rabbi ben falana göre yaptım. O zaman git falanla haşrol diyecek. Ama desen ben evet okudum. Hadisinde peygamber böyle diyordu. Senin kitabında böyle emretmiştin dediğin zaman o zaman tamam sen de git peygamberle haşrol. Bizler kimin ümmetiyiz? Bizler ve vesselamın ümmetiyiz. O yüzden onun ümmetine göre hareket etmemiz lazım. Ama bugün görüyoruz ki Müslümanlar herkes kafasına göre bir ibadet çıkartmış. Falan geceler çıkartmış. Falan mevlidler okuyor. Falan kitaplar yazaraktan insanlara bir şeyler veriyor. Biz diyoruz ki eğer bu peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şey yapmamışsa kabul olmayacak. Men amile amelen leyse aleyhi emuruna feradun buyuruyor Kim bir amel yapar da ben o ameli yapmamışsam diyor aleyhissellah ve Selam diyor kim bir ibadet yaparsa ne ibadet olursa olsun ister küçük ibadet ister büyük ibadet farz ibadet olsun benim yapmış olduğum şekilde yapmamışsa kabul olmayacak buyuruyor Subhanallah. Şimdi size soruyorum adam var 30 sene namaz kılıyor 30 senedir camiye gidip namaz kılıyor Acaba ömründe bir kere sormuş mu bu soruyu? Ya benim kıldım bu namaz doğru mu? Ya ben 30 senedir camiye gidiyorum namaz kılıyorum. Benim acaba bu kılmış olduğum namaz doğru mu? 50 senedir zekat veriyorum. Acaba vermiş olduğum zekat doğru mudur? Yoksa işte rastgele yap işte Allah kabul eder mi diyoruz. Sahabe birisi camiye giriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam camide oturuyor. Bir adam içeri giriyor. Mescid namazı kılıyor. İki rekat mescid namazı kılıyor. Namazını bitirdikten sonra peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına gelip selam veriyor. Aleyhissalatü vesselam adamın selamını alıyor. Ve aleykum selam diyor. Sonra ne diyor? Erci diyor. Fe salli fe inneke tu salli. Git geri dön namaz kıl diyor. Çünkü sen namaz kılmadın diyor. Adam şaşırıyor. İki rekat namaz kıldı. Abdesti var her şey var. Kıbleye dönmüş. Allahu ekber diyor. İki rekat namaz kılmış. Peygamberimiz yanına geliyor. Peygamberimiz diyor ki geri dön diyor sen namaz kılmadın. Bunun üzerine adam gidip gene namaz kılıyor. Sonra peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Diyor geri dön namaz kılmadın diyor. Sen namaz kılmadın git yeniden kıl diyor. Böyle üç defa yaptıktan sonra adam artık dördüncüsünde diyor ey Allah Resul o zaman bana öğret diyor. Ben nasıl kılmam lazım? Halbuki adam hepsini doğru yapmıştı. Bir tane hatası vardı. Adam abdesti var. Fatih okudu, ruku yaptı. Secdeye gitti. Hepsi doğruydu. Sadece bir hatası vardı. Neydi o hatası? Hızlı kıldı. Tadili Erkan'a uymadı. Rukusunda secdede çok acele etti. Hızlı yaptığından dolayı peygamberimiz dedi ki namazın kılmadın sen dedi. E bugün size söyleyeyim arkadaşlar. Bu adam sahabedir. Bu adam sahabedir ve peygamber aleyhissalatü vesselam demedi elhamdülillah bu namaz kılıyor. Daha bir sürü namaz kılmayanlar var bunun hatasına göz yumayım demedi çünkü eğer Allah kabul etmedikten sonra bu, bu zahmetin bu kadar uğraşın bir kıymeti olmayacak ki sen bu namazı falan için kılmıyorsun Allah için kılıyorsun eğer Allah için kılıyorsan sevabını ahiret gününde namaz seninle cehennem arasında duvar olacak duvar olabilmesi için o namazı hakkını vermen lazım o yüzden sorman lazım ya hocam ben namaz kılıyorum bu namazımı Allah kabul edecek mi baksana bir doğru mu kılıyorum şu Fatiha'mı bir dinle bakalım. Ben doğru Fatiha'yı telaffuz ediyor muyum? Söylemiş olduğum rukudaki dua doğru mu? Şunu burada nasıl yapmam lazım diye kaç defa gidip gösterdiniz? Aynısını oruç için bunları öğrenmeniz lazım. O yüzden aleyhissalatü vesselama Allah azze ve celle bir ayet söylüyor. O ayeti bütün insanlara imtihan ayeti olarak biliniyor. Nedir o imtihan ayeti? i̇bn Abbas'ın rivayetinde geçtiği gibi biz bu ayetin asmini imtihan ayeti koyduk. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ De ki ey Resulüm, de ki ey Muhammed aleyhissalatu vesselam eğer Allah'ı seviyorsanız hepimiz iddia ediyoruz. Hristiyanlar bile bunu iddia ediyor. Yahudiler biledir biz Allah'ı <gülüyor> Kim Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa. Fettebiuni, öyleyse bana uysun. Neyde uyacağız biz ona? Namazda, efendim oruçta, ibadette, itikatta, davranışta, her şeyimizde ona uymak mecburiyetindeyiz. O yüzden diyor ki Allah azze ve celle onlara de ki Allah'ı seviyorsanız peygambere uyunuz ki Allah azze ve celle de ne yapsın? sizleri sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Demek ki Allah'ın sevgisine ulaşmak istiyorsa ve Allah kimi sevdiyse onu cennetine koyacak. Farz kılıyor. Kime Allah azze ve celle gülümsemişse, kime demişse ben bu kulumu sevdim, artık ona cennet farz oluyor. O yüzden Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah, Kur'an-ı Kerim'de ipucu veriyor. De ki o insanlara Allah'ı sevdiğini iddia eden insanlara de ki, Allah'ı gerçekten seviyorsanız gerçekten diyorsa Allah'ım canım sana feda olsun diyorsanız o zaman bana uyun. Her şeyde namaz kılarken onun gibi namaz kılacaksınız. Oruç tutarken onun gibi oruç tutacaksınız. Eşinizle ilişkide bulunurken onun gibi olacak. Alışverişiniz onun gibi olacak. Konuşmanız onun gibi olacak. Ahlakınız onun gibi olacak. Sadece belli konularda Müslüman diğer konularda istediğin gibi davranamazsın. Çünkü Müslüman her zaman Müslüman kalması lazım. 24 saatini Müslümanca geçirmesi lazım. Adam Müslümanım diyor namaz kılıyor ama faiz diyor. Adam diyor ben Müslümanım diyor ama dine sövüyor. Adam diyor ben Müslümanım diyor gidip kabirlerde namaz kılıyor. Ama ben Müslümanım diyor la ilahe illallah diyor. Ondan sonra peygamberle alay ediyor, onu eleştiriyor küçümsüyor. Böyle bir şey olamaz Müslümanlık. O yüzden değerli kardeşim senin kabirine, sen amelinle gireceksin. Ne senin çocukların, ne sen hanımın, ne senin malın, ne de senin sevdiklerin seninle beraber olacak. Kişi öldüğü zaman bütün her şey ondan kesilecek. Sadece ameliyle baş başa kalacak. Ve ameli fayda verebilmesi için tevhid ehlinden olması lazım. Ameli peygamber aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu şekilde olacak. Çünkü Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ salihah, ve la وَلَا bi ibadeti Rabbi اَحَدًا Kim Allah'la buluşmayı arzuluyorsa, kim Allah Azze ve Celle'den ahiret günü bir şeyler umut ediyorsa ne yapsın? Salih ameller işlesin. Salih amel nedir? Peygamberin sünnetidir. Onun yolunu izlemektir. Ondan sonra bunu yaparken de ona hiçbir şey ortak koşmayacak ne kabirlerden medet umacak ne gidip kabirlerde medet yapıp orada ibadet edecek ve sadece duasını yaparken Allah Azze ve Celle'den isteyecek Allah'la kendisi arasını aracılar koymayacak çünkü Allah Azze ve Celle bütün aracıları iptal etmiştir ahiret gününde peygamberimiz şefaat edecek şefaat haktır ancak kendisi diyor ki benim şefaatim sadece tevhid ehline olacaktır Tevhidi koruyanları olacaktır. Eğer bir Müslüman ahiret günü, ey Allah'ın Resulü bana da şefaat et dediği zaman, diyecek ki sen ne hakla bende şefaat istiyorsun. Sen tevhidini koruyamamışsın. Sen ibadetinde Allah'a şirk koşmuşsun dediği zaman, ne cevap vereceğiz? O yüzden Müslüman, tevhidini bilecek. Allah Azze ve Celle hiçbir şey ortak koşmayacak. Bunun yanında tevhidin ikinci bölümü olan, Allah Resulüne imanı da, teslimiyetini de bu saymış olduğum dört hususta yapması gerekir. Allah hepinizden razı olsun. Vaahirud da'wana en elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estagfiruke ve töbü ileyk.